Kim Mescid-i Haram'a Sığınırsa Ebu Süfyan Medine'den ayrılınca, sevgili peygamberimiz, Mekke'yi fethetmeye karar verdi. Çünkü Kureyşler, ahdilerinde durmamışlar ve anlaşmayı bozmuşlardı. Fakat bu sırrı gayet gizli tutuyor, müşriklere hazırlanma fırsatı vermeden ve harem-i şerifte kan dökülmeden Mekke'yi teslim almak istiyordu. Bu bir harp tedbiriydi. Zira Mekke fethedilince kim bilir niceleri Müslüman olmakla şereflenecekti. Bu durumu Hazreti ebu Bekre ve esabının ileri gelenlerinden bir kaçına bildirdi. Esabına sefer için hazırlık yapmalarını emredip nereye gidileceğini bildirmedi. Esabı Kiram cihat için hazırlığa başladılar. Peygamber Efendimiz ayrıca çevredeki Müslüman kabilelerden Eslem, Eşca, Cuheyne, Husayn, Gafar, Müzeyne, Süleym, Damra ve Huzao oğullarına haber gönderdi. Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman edenler Ramazanı ı Şerif'in başında Medine'de bulunsunlar buyruluyor, harbe katılmaya davet ediliyordu. Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tedbir olarak Mekke'ye giden yolları tutup irtibatı kesmek üzere Hazret Ömer'e vazife verdi. Hazret Ömer derhal dağ yollarına, geçitlere ve diğer yol başlarına nöbetçiler dikip Mekke'ye gitmek isteyen herkesi geri çevireceksiniz emrini verdi. Sevgili peygamberimiz bu işin gizlice yürütülmesi için ya Rabbi yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlerin casus ve habercilerini tut, görmez ve işitmez eyle. Bizi ansızın görüp işitsinler diyerek Allahü Teala'ya dua ediyordu. Peygamber Efendimiz Kuzeydeki müşrikler veya Bizanslılar üzerine yürünecek intibaını vermek için de Ebu Katada Hazretlerini askeri bir birlikte kuzeye İzam vadisine doğru gönderdi. Bu arada Medine'deki hazırlıkları Mekkeli müşriklere bildirmek üzere gönderilen bir mektubu sevgili Peygamberimiz bir mucize olarak haber verdi. Hazreti Ali'yi göndererek yakalattı. Ramazan ayının ikinci gününe kadar çevre kabilelerden yardım gelmiş. Ebu İnebe kuyusu başındaki karargâhta toplanılmıştı. Eshâb-ı sayısı 12 bine ulaşmıştı. Bunlardan dört bini ensar, yedi muhacir, geri kalanı da çevredeki Müslüman kabilelerdendi. Sevgili peygamberimiz, Medine'ye vekil olarak, Abdullah bin Ümmü Mektum hazretlerini bıraktı. Zübeyr bin Avvam hazretlerini de, 200 kişilik bir süvari birliğinin başında keşif kolu olarak ileri gönderdi. Alemlerin efendisi gönülleri Allahü Teala ve Resulünün muhabbetiyle dolu olan bin kişilik muazzam ordusunun başında Allahü Teala'nın ismiyle yola çıktılar. Bundan 8 sene önce işkence zulüm yapılarak hicrete mecbur bırakıldıkları yurtlarına Mekke'ye gidiyorlardı. Puthane haline çevrilen muazzam kabe'yi putlardan temizlemeye gidiyorlardı. İnatlarından bir türlü vazgeçmek istemeyen müşriklere hak, adalet ve merhamet göstermeye gidiyorlardı. Allahü Teala'nın dinini yaymaya, oradakilerin ebedi cehennem azabından kurtulmalarına vesile olmaya gidiyorlardı. Aman yâ Rabbi, bu ne büyük merhametti. İslam ordusu, Zülhuleyfe'ye geldiği sırada, Mekke'den, ailesiyle birlikte hicret eden, Peygamber Efendimizin amcası, Hazreti Abbas'la karşılaştı. Sevgili Peygamberimiz, amcasının geldiğine çok sevindi ve Ey Abbas! Ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi, sen de, muhacirlerin sonuncususun buyurarak gönlünü aldı hazreti abbasın ağırlıklarını medine'ye gönderdi hazreti abbas peygamber efendimizin yanında kalıp Mekke'nin fetihine katıldı resul ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'nin yakınında bulunan Kudeyd'e geldiğinde şanlı hesabına harp düzeni aldırdı her bir kabileye, ayrı ayrı sancaklar ve bayraklar verdi. Onları, her kabilenin bayraktar ve sancaktarına teslim etti. Muhacirlerin bayrağını, hazret Ali, Zübeyr bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Bakkas taşıyordu. Ensarın on bayraktarı, eşcâların ve Süleymlerin bir bayraktarı, Müzeynelerin üç, Eslemlerin iki, Huzâ oğullarının üç, Cüheynelerin dört sancaktarı vardı. Medine'den ayrılalı on gün olmuştu. Akşam üzeri Mekke'ye iyice yaklaşılmış, yatsı vaktinde Merruz Zahran'a gelinmişti. Peygamber Efendimiz, eshabına burada durmalarını emir buyurdu. Ayrıca hazret Ömer'e vazife verip, her mücahidin ateş yakmasını da emir verdi. Bir anda, on binden fazla ateş yanınca, Mekke aydınlığa boğuldu. Hiçbir şeyden haberi olmayan Mekkeli müşrikler, şaşkına döndüler. Ne olduğunu anlamak için, Ebu Süfyan'ı görevlendirdiler. O da yanına birini alarak, İslam ordusuna doğru gizlene gizlene yaklaştı. Bu sırada sevgili Peygamberimiz, eshabından bazılarına, Ebu Süfyan'a göz kulak olunuz. Mutlaka onu bulursunuz.'' buyurdu. Kureşler ilerledikçe hayretleri artıyor, dehşete düşüyorlardı. Mekke'nin çevresine ne kadar çok asker birikmişti ve ne kadar çok da ateş yakmışlardı. Onlar bunları konuşa konuşa, Erak isimli yere geldiler. Bu sırada, Peygamber Efendimiz yine, Ebu Süfyan, şu anda Erak'tadır, buyurdu. Hazreti Abbas onları tanıdı ve Peygamber Efendimizin huzuruna götürdü. Yolda Ebu Süfyan Hazreti Abbas'a haberler nasıldır diye sordu. O da, ey Ebu Süfyan, sana yazıklar olsun. Resul Aleyhisselam karşı koyamayacağınız bir orduyla üzerinize geliyor. Yemin ederim ki. Kureyşlilerin hali yaman olacak vay onların başına geleceklere dedi Ebu Süfyan ve yanındakiler korku ile mücahitlerin arasından geçerek sevgili peygamberimizin huzuru şeriflerine geldiler Kainatın sultanı onları güzel karşıladı Mekkeliler hakkında bilgi aldı Geç vakitlere kadar konuştuktan sonra onları İslama davet eyledi. Hakim bin Hizam ile Büdeil, derhal kelime-i getirerek Müslüman oldu. Fakat Ebu Süfyan'ın tereddüdü devam ediyordu. Sabah olunca Merhamet Deryası sevgili peygamberimiz ey Ebu Süfyan yazıklar olsun sana. Allahü Teala'dan başka ilah bulunmadığını öğrenme zamanı hala gelmedi mi? buyurdu. O da, Anam babam sana feda olsun. Yumuşak huylulukta ve şereflilikte ve akraba hakkını gözetmekte üstüne yoktur. Sana ettiğimiz bu kadar cefadan sonra, sen hala bizi hidayet yoluna davet ediyorsun. Ne güzel kerem sahibisin. Allah'tan başka ilah olmadığına inandım. Eğer olsaydı, bana bir faydası olurdu. Sen de Allah'ın resulüsün diyerek, Eshab-ı Kiram'dan olmakla şereflendi. Hazreti Abbas, Ya Resûlallah! Ebu Süfyan'a, Mekkelilerce itibar kazandıracak bir şey ihsan eder misiniz? dedi. Peygamber Efendimiz bunu kabul edip, Kim Ebu Süfyan'ın evine girer, sığınırsa, ona, ona, eman verilmiştir. Öldürülmekten kurtulur, buyurdu. Ebu Süfyan Hazretleri, Ya Resûlallah, biraz daha genişletir misiniz? diye istirhamda bulununca, sevgili Peygamberimiz, Kim mescid-i harama girer, sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim kapısını kapayıp, evinde oturursa, ona eman verilmiştir buyurdu. Resul ü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Süfyan'ın, İslam ordusunun heybetini ve çokluğunu görüp, Mekkeli müşriklere, bunu anlatması için, Hz. Abbas'a, onu, vadinin daraldığı, atların sıkışa sıkışa geçtiği, dağ boğazına ilet. Müslümanların, Allahü Teala'nın ordusunun ihtişamını görsün buyurdu. Ebu Süfyan görmeliydi ki, şahid olduğu manzarayı müşriklere anlatsın ve karşı çıkan olmasın. Böylece harem-i şerifte kan dökülmesin. Hazreti i Abbas, Ebu Süfyan ile dağ geçidine giderken, mücahitler harp düzenine girdi. Her kabile, sancaklarını açmış olduğu halde, geçitten geçmeye başladılar. Her birinin üzeri zırhlı ve silahlıydı. Her grup geçerken tekbir getiriyorlardı. Ebu Süfyan Hazretleri bunlar kim diye soruyor, Hazreti Abbas da bunlar Süleym oğulları. Kumandanları Halit bin Velittir. Bunlar Gıfar oğulları. Bunlar Kab oğulları. Diyerek cevap veriyordu. Yeri göyü Allahu Ekber. Allahü Ekber nidaları dolduruyor. Mücahitlerin çokluğu ve silahların parıltıları göz kamaştırıyordu. Hazreti Ebu Süfyan'ın en çok merak ettiği Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdi. Onun çevresindeki askerlerin geçişini çok merak ediyor, diğerlerinden farklı olacağını tahmin ediyordu. Bu sebeple sık sık ''Bunlar Resulullah'ın birliği midir?'' diye sormaktan kendini alamıyordu. Nihayet, peygamberlerin sultanı, alemlerin efendisi, güneş gibi nur saçarak, devesi kusvanın üzerinde göründü. Etrafında muhacirler ve ensar bulunuyordu. Her biri tepeden tırnağa, davudi zırhlara bürünmüş, hindi kılıçlar kuşanmış, Cins atlara ve develere binmiş olarak geliyorlardı. Ebu Süfyan hazretleri onları görünce, Kim bunlar ya Abbas? diyerek merakla sordu. O da, o ortadaki Resul aleyhisselam, Etrafındakiler de şehid olmak aşkıyla yanan ensar ve muhacirlerdir, dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Onların yanından geçerken Ebu Süfyan Hazretlerine bugün Allahü Teala'nın Kabe'nin şanını yücelteceği bir gündür. Bugün Beytullah'a örtü örtüleceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allahü Teala'nın Kureyşlileri İslam ile aziz edeceği bir gündür. buyurdu. Hazreti Ebu Süfyan göreceğini görmüş, işiteceğini de işitmişti. Ben Kayserin de Kisra'nın da saltanatını gördüm fakat böyle ihtişamlısını görmedim. Ben hiçbir zaman bugünkü gibi bir ordu ve cemaat ile karşılaşmadım. Böyle bir orduya hiç kimse karşı koyamaz. Onlara güç yetiremez." diyerek Mekke'nin yolunu tuttu. Ebu Süfyan, Mekke'ye gelip, kendisini merakla bekleyen müşriklere, Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra, Ey Kureyş cemaati! Muhammed aleyhisselam, karşısında dayanamayacağınız kadar büyük bir orduyla yanı başınıza gelmiş bulunuyor. Boş yere kendi kendinizi aldatmayınız. Müslüman olunuz ki kurtulasınız. Ben sizin görmediklerinizi gördüm. Sayısız vahadırlar, atlar ve silahlar gördüm. Hiç kimsenin onlara gücü yetmez. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse, ona eman verilmiş, öldürülmekten kurtulmuştur. Kim Beytullah'a sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim evine girip kapısını kapatırsa, ona da eman verilmiştir.'' dedi. Bunun üzerine, Müşriklerin hazırlılarından bazıları, Ebu Süfyan hazretlerine karşı çıkarak hakaret ettiler. Hatta, İslam ordusuna karşı çıkmak için, acele hazırlığa başladılar. Fakat bunların sayıları çok azdı. Diğerleri, bunlara iltifat etmeyip, evlerine koştular. Bir kısmı da, mescid-i harama sığındılar. Server-i âlem, sallallahu aleyhi ve sellem, ve şanlı sahabiler Zituva vadisine gelip toplandılar. Alemlerin efendisi mübarek gözleriyle esabı ı kiramını şöyle bir süzdükten sonra hatırına 8 sene önce Mekke'den ayrılışı, hicreti geldi. O zaman saadet hanelerinin etrafının müşriklerin sardığını Yasin-i Şerif'ten ayeti kerimeler okuyarak çıktığını Hazreti Ebubekir ile kimselere görünmeden Sevr mağarasına girdiklerini Mekke hudutlarından ayrılmadan son bir defa görüp ey Mekke vallahi biliyorum ki sen Allahü Teala'nın yarattığı yerlerin içinde en hayırlısısın Rabbim katında da benim yanımda da en sevgili olanısın Senden zorla çıkarılmamış olsaydım senden çıkmaz ayrılmazdım buyurduğunu bu mahzunluğu karşısında Cebrail Aleyhisselam'ın Kasas suresi 85. ayet-i okuyup mübarek hatırını teselli ettiğini ve Mekke-i Mükerreme'ye döneceğini müjdelediğini bir avuç esabıyla Bedr'de Uhud'da Hendek'te, Hayber'de, Mut'e'de düşmanlara nasıl galip geldiğini hatırladı. Şimdi on iki bin esavı etrafında pervane olmuş Mekke'ye girmek için bir emrini bekliyorlardı. Server-i Alem efendimiz bütün bunları ihsan eden Allahü Teala'ya en derin minnet ve şükran duygularıyla dolu olarak hamdetti. Tevazu ile mübarek başını önüne eğdi. Fahri Kainat Efendimiz, kahraman hesabını dört gruba ayırdı. Sağ kol kumandanlığına, Hâlid bin Velid hazretlerini, sol kol kumandanlığına, Zübeyir bin Avvam hazretlerini, piyadelerin başına, Ebu Übeyde bin Cerrah hazretlerini, diğer gruba da, Sa'd bin Ubade hazretlerini tayin eyledi. Hazreti Halit Mekke'nin güneyinden girecek müşriklerden kim karşı çıkarsa cezalarını verecek Safa tepesinde Fahri Kainat Efendimizle birleşecekti. Hazreti Zübeyir, Mekke'nin kuzeyinden gelecek Hacun mevkiine bayrağını dikip Server Alem Efendimizi bekleyecekti. Batı'dan Hazreti Sa'ad bin Ubade Hazretleri ilerleyecekti. Resul-i Ekrem Efendimiz Kumandanlarına size saldırılmadıkça asla hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz buyurdu. Ancak isimleri belirtilen 15 kişiden kim yakalanırsa kavunun örtüsü altına bile gizlenseler başları uçurulacaktı. Hak geldi, batıl zâil oldu. Ramazan-ı Şerif'in 13'ü cuma günüydi. Mücahitlerden en önce harekete geçen Halid bin Velid Hazretleri oldu. Mekke'nin güneyinden Handeme Dağı'nın eteklerine geldiklerinde azılı Kureyş müşriklerinin kendilerine ok yağdırdıklarını gördü. İki mücahit şehit olmuştu. Hazreti Halit savaş düzenindeki askerlerine ancak bozguna uğrayıp kaçanlar öldürülmeyecektir. Emrini verdikten sonra ileri atıldılar. Bir anda müşrikleri geriye püskürttüler. Çarpışma esnasında 70 müşrik öldürüldü. Diğerleri dağ başlarına, evlerine kaçtılar. Mukaddes Mekke'ye diğer yönlerden giren şanlı sahabiler, herhangi bir direnişle karşılaşmadılar öldürülmesi emredilenler içinde beş tanesi yakalanıp cezaları verildi. Diğerleri Mekke'den kaçtılar. Mücahitler büyük bir heyecanla dalga dalga Allahu ekber, Allahu ekber tekbirleri arasında Mekke'ye giriyorlardı. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz devesi Kusva'nın üzerinde Terkesinde Üsame bin Zeyd olduğu halde büyük bir tevazu içinde doğduğu belde mukaddes Mekke'ye giriyordu. Kendisine bu günleri gösteren Allahü Teala'ya hamd ediyor, Mekke'nin fethini müjdeleyen Fetih Suresi'ni tilavet buyuruyordu. Fahri Kainat Efendimiz büyük bir sürur içinde muzaffer hesabının arasında kâbe i Muazzamaya doğru yöneldiler. Sağında Hazreti Ebu Bekr, solunda Üseit bin Hudayr Hazretleri olduğu halde kâbe i Muazzamaya yaklaştılar. Hacerül Esvedi ziyaret ettikten sonra telbiye ve tekbir getirdiler. Bunu sahabiler takip etti ve Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleriyle Mekke-i Mükerreme semaları inlemeye başladı. Bu ulvi manzara karşısında Müslümanlar sevinç gözyaşları döküyor, harem-i şerife sığınmış, evlerine kapanmış müşrikler korkuyla bekleşiyorlardı. Sonra âlemlerin efendisi ve şanlı ashabı tavafa başladılar. Tavafın 7. devresini bitirdikten sonra devesinden inen Sevgili Peygamberimiz Makamı İbrahim'de iki rekât namaz kıldı. Sonra Hazreti Abbas'ın kuyudan çıkardığı zemzemden içti. Zemzem ile abdest almayı arzu buyurdular. Fahri Kainat Efendimiz abdest alırken eshabı kiram, Sevgili Peygamberimizin mübarek vücuduna değen abdest suyunu yere düşürmeden havada kapışmaya başladılar. Bu durumu gören müşrikler biz hayatımızda böyle bir hükümdar ne gördük ne de işittik diyerek hayrete düştüler. Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kabe'nin çevresine taştan ve tahtadan yapılmış bütün putların yıkılmasını murad ettiler. Hak gelince batıl gider. Batıl her zaman gidicidir. İsra Suresi 81. Mealindeki ayet-i kerimeyi okuyarak mübarek elindeki asayı putlara doğru uzattılar. Asa'nın değdiği her put birer birer yüzü üzere yıkılıverdi. 360 put yerle bir edildi. Öyle vakti girdiğinde Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Bilal'e Kâbe'de Ezan-ı Şerifi okumasını emir buyurdu. O da derhal bu mukaddes vazifeyi ifa eledi. Ezan okunurken müminlerin kalbinde engin bir sürür meydana geliyor, müşriklerse ziyade elem ve üzüntü içinde kahroluyorlardı. Sevgili peygamberimiz Kâbe'nin anahtarını istedi. Getirdiler. İçerideki resimleri ve yıkılan bütün putları temizlettikten sonra yanında Hazreti Üsame bin Zeyd, Hazreti Bilal, Hazreti Osman bin Talha olduğu halde Kâbe'ye girdiler. Peygamber Efendimiz içeride kapıyı arkasına alarak iki rekat namaz kıldı. Her köşede tekbir getirip dua ailedi. Halit bin Melit Hazretleri kapının önünde duruyor halkın oraya yığılmasına mani olmaya çalışıyordu kainatın sultanı Kâbe'nin kapısının iki kanadından iki mübarek eliyle tutmuştu bütün kureyşler Mescid-i Haram'a dolmuşlar korku ile karışık ümitle sevgili peygamberimize bakıyorlardı zira onlar peygamber efendimize ve hesabına her türlü işkenceyi yapmışlardı. Boyunlarına ip bağlayıp sürümüşlerdi. Ateşe atıp yakmaya çalışmışlardı. Kızgın kayaları göğüslerine koyup, bayılıncaya kadar işkence yapmışlardı. Ateşte kızartılmış şişleri vücutlarına sokmuşlardı. Üç sene aç susuz bir mahalleye hapsedip, her şeyden mahrum bırakmışlardı ayaklarından develere bağlayıp, ayrı yönlere çekmek suretiyle parçalamışlardı. Hepsinden öte, yurtlarından çıkarmışlardı. Bu yetmiyormuş gibi, tamamen ortadan kaldırmak için, kaç defa harp etmişlerdi. Fakat, bütün bunlara rağmen, ümitliydiler. Çünkü karşılarında, alemlere rahmet olarak gönderilen, merhamet deryası vardı. Sevgili Peygamberimiz, bir müddet onlara baktıktan sonra, Ey Kureyş cemaati! Şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı zannediyorsunuz, buyurdular. Onlar da, Biz senden hayır bekliyor, hayır ümid ediyoruz. Çünkü sen Kerim kardeşsin. Kerem ve İyilik sahibi bir kardeşimizin oğlusun. Bize galip geldin. Senden iyilik umuyoruz. Dediler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Onlara tebessüm buyurdular ve, Benim halimle sizin haliniz, Yusuf aleyhisselamın, Kardeşlerine söylediği gibi olacaktır. Onun gibi ben de, Bugünden sonra günahınızı yüzdenize vurmak suretiyle benim tarafımdan size bir kınama ve ayıplama yoktur. Allahü Teala sizi mağfiret buyursun. Yusuf Suresi 92 diyorum. Gidiniz hürsünüz, serbestsiniz buyurdu. Bu muazzam merhamet Katı kalpleri yumuşatmış, nefret halini muhabbete çevirmişti. Alemlerin efendisi onları İslam'a davet edince Müslüman olmak için toplandılar. Sevgili Peygamberimiz Peygamberliğini Kureyşlere bildirip ilk İslam'a davet ettiği Safa Tepe'sine çıktı. Yine orada büyük küçük kadın erkek bütün Mekkelilerin biatını kabul etti böylece kureyşliler müslüman olarak eshabı kiram arasına katılmakla şereflendiler erkeklerle sözleştikten sonra kadınlardan da bazı konularda söz alındı Allahü Teala'ya şirk koşmamak peygamber efendimize isyan etmemek hırsızlık yapmamak iffet ve namusunu korumak kız çocuklarını öldürmemek, bunlardandı. Müslüman olan kadınların içinde, öldürülecek kimselerin listesinde ismi bulunan, Hazreti Ebu Süfyan'ın hanımı, Hint de vardı. Fakat, âlemlere rahmet olan, sevgili Peygamberimiz, onu da bağışlamıştı. Müslüman olan herkes, evlerindeki bütün putları kırdılar. Çevre kabilelere, askeri birlikler gönderilerek oralardaki putlar da yerle bir edildi. Böylece hakkın gelmesiyle batılın kökü kazındı. Merhamete kavuşanlar arasında Ebu Cehlinoğlu oğlu İkrime, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi gibi kimseler de vardı. Bunlardan Hazreti İkrime Yermük muharebesinde şehit düşmüştü. Hazreti Vahşi de Yemame savaşında Müseyleme Tülkezzabı öldürmüştü. Hemen Allah için halkı severdi. Bu zederdi hem. Ne dost olmuştu nefsi için, ne düşman ol keremkanı. Ne güldü kahkahayla, ol ne sövdü nesneye hergiz. Güzel sözlü, güleç yüzlüydü. Her an ol keremkânı! Hayâvü hilm ile mevsûf Hem lutfu hürmetle, Gelip yalvaranı koymazdı giryan, Ol keremkânı! Kabul eilerdi özr suçlulardan, affı ü adimül hulkidi hulk idi şefkatli hannân, Ol keremkânı! Huneyn Gazası Server-i Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'yi fethetmek niyetiyle Medine'den çıktıkları zaman, Mekke çevresinde oturan Hevazin ve Sakif ismindeki iki büyük kabile, Müslümanlar bizim üzerimize yürüyecek zannıyla savaşmak için hazırlık yapmaya başladılar. Alemlerin efendisinin Mekke'yi fethetmek için geldiğini öğrendiklerinde biraz rahatlamışlarsa da Kureyşlilerden sonra sıra muhakkak bize gelecektir düşüncesiyle hazırlıklarına hız verdiler. Ayrıca yemin ederiz ki Müslümanlar iyi çarpışan bir kavimle karşılaşmadılar. O bizim üzerimize yürümeden biz onun üzerine yürüyelim de harbetmek nasıl olurmuş gösterelim dediler. Hevazin reisi Malik bin Avf komandasında 20 bin kişilik çok güçlü bir orduyla harekete geçtiler. Askerlerinin cesaretini arttırmak ve zoru görünce kaçmamaları için bütün kıymetli mallarını, kadın ve çocuklarını da beraber götürüyorlardı. Bu haber kısa zamanda Mekke'de duyuldu. Fahri Kainat Efendimiz. Haberin doğruluğunu anlamak için Abdullah bin Ebi Hadredi Hevazin kabilesine gönderdi. Hazreti Abdullah kılık kıyafetini değiştirerek düşmanın içine girdi. Fikirlerini ve hareket tarzlarını öğrenip durumu hemen sevgili peygamberimize bildirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz derhal şanlı eshabını topladı. Mekke'ye 20 yaşındaki Attab bin Esit Hazretlerini vali yaparak süratle yola çıktı. 12 bin kişilik ordusuyla müşrik Hevazin ve Sakif kabilelerini karargahlarında bastırmak istiyorlardı. Mücahidlerin sancağını Hazret Ali taşıyor, öncü kuvvetlerin kumandanlığını da Halit bin Velid Hazretleri yapıyordu. Alemlerin efendisi miferini, ve üst üste zırhını giymiş, Düldür ismindeki katarına binmişti. Şevval ayının on birinci günü, Huneyn vadisine varıldı. O gece, server-i âlem efendimiz, ordusunu teftiş edip, harp düzenine soktu. Sabah namazını kıldırdıktan sonra, harekete geçti. Müşriklerin kumandanı, geceden istifade, Huneyn vadisinin iki yamacına ordusunu yerleştirmiş, pusu kurmuştu. Önde birlikleriyle giden Halit bin Velid hazretleri pusudan habersiz geçide doğru atını sürmüştü. Sabahın alaca karanlığı, düşmanı görmeyi engelliyordu. Bir anda binlerce ok, mücahitlerin üzerine yağmaya başladı. Bu beklenmedik ok yağmurundan kurtulmak için, Mücahitler geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Bu hızlı geri dönüş arkadan gelen askerlerin düzenini karıştırdı. Onlar da geri çekilmek için dönüş yaptığında 20 bin kişilik düşman birliklerinin sel gibi vadiye akmaya başladığı görüldü. Sevgili Peygamberimiz tek başına hücuma kalkan müşriklere doğru ileri atıldı. Yalnız Hazreti Abbas, Hazreti Abu Bekr ve yüz kadar kahraman sahabi ölmeyi göze alıp Resûl-i Ekrem Efendimize yetiştiler. Vücutlarını sevgili Peygamberimize kalkan yaptılar. Hazreti Abbas Katırın dizginini Süfyan bin Haris Hazretleri de üzengisini tutarak hızını kesmeye Resulullah Efendimizin düşman birliklerinin arasına dalmasına mani olmaya çalışıyorlardı. Âlemlerin Efendisi, Allahü Teala'nın dininin yok olacağına üzüldüğünden, Ya Abbas! Sen onlara, Ey Medineliler! Ey semur ağacının altında biat eden sahabiler! diyerek seslen, buyurdu. Hazreti Abbas, iri yapılı ve heybetliydi. Bağırdığı zaman, sesi çok uzaklardan duyulurdu. Bütün gücüyle, Ey Medîneliler! Ey Semûre ağacının altında, Peygamberimize söz veren eshab! Dağılmayınız! Buraya toplanınız! diye bağırdı. Bunu işiten eshab-ı geri dönmek istediler. Fakat hayvanlarının pek ziyade ürkmesi, geri dönmelerine mani oluyordu. Nihayet, zırhını, kılıcını, mızrağını alıp, hayvanlarından kendilerine atmak mecburiyetinde kaldılar süratle Resulullah Efendimizin yanına yetişip düşmanla müthiş bir çarpışmaya girdiler Allahü ekber Allahü ekber sadaları yeri göğü inletiyor düşmanı korkutup dehşete düşürüyorlardı Bedir'de Uhud'da Hendek'te ve Hayber'de pek büyük kahramanlık gösteren esap Bilhassa Hz. Ali, Ebu Dücane, Zübeyr bin Avvam, döne döne çarpışıyor, düşmanı saf dışı edip, geri püskürtüyorlardı. Âlemlerin efendisi, eshabının canla başta yaptığı bu çarpışmayı takip ediyor, mübarek dudaklarından, Allah'ım, bize yardımını indir. Şüphesiz sen, onların bize galip gelmesini istemezsin duaları işitiliyordu Sevgili Peygamberimiz Allahü Teala'ya olan yalvarmaları arasında yerden bir avuç kum aldı Yüzleri kara olsun buyurarak müşriklerin üzerine savurdu Sevgili Peygamberimizin bir mucizesi olarak düşman askerlerinden gözlerine kum dolmadık kimse kalmadı Melekler de yardıma gelmişti Peygamber Efendimiz Allahü u ya andolsun ki, onlar bozguna uğradılar, buyurdular. Müşrikler, bozulmaya, geri dönüp kaçmaya başlamışlardı. Geri döndükçe, peşlerinde şanlı sahabileri görüyorlar, harp meydanına getirdikleri hanımlarını, çocuklarını ve mallarını bırakarak, son süratle kaçıyorlardı. Harp meydanında, yetmiş ölü, altı bin esir, ve hadsiz hesapsız mal bırakmışlardı. Kaçanların bir kısmı, Taif kalesine sığındı. Bir kısmı da, Nahle'ye, Evtas'a gittiler. Kumandanları Malik bin Avf, Taif'e sığınanlar arasındaydı. Eshâb-ı onları bir müddet takip etti. Evtas'ta yine şiddetli çarpışmalar oldu. Düşman yine bozguna uğradı. Bu gazada, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin himmeti bereketiyle, zafer yine Müslümanların olmuştu. Dört şehit verilmiş, bazı sahabiler de yaralanmışlardı. Halit bin Velid hazretlerinin de yaralı olduğunu işiten sevgili Peygamberimiz, onun yanına varmış, yarasını mübarek elleriyle sıvazlayınca, yara, anında iyi olmuştu canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel muhammed şefaat eylesin kemter kuluna adı güzel kendi güzel muhammed mümin olanların çoktur cefası ahirette olur zevku safası sekiz bin âlemin Mustafa'sı adı güzel kendi güzel Muhammed yedi kat gökleri seyran eyleyen kürsünün üstünde cevlan eyleyen miracında ümmetini dileyen adı güzel kendi güzel Muhammed Yunus neyler iki cihanı sensiz sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Taif Seferi Kainatın sultanı, sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'e kaçan düşmanın da üzerine yürüyerek, kesin neticeyi almak istiyordu. Mekke'ye yakın olan bu kale küfrün son fakat en muhkem kalelerinden biriydi. Peygamber Efendimiz hicretten önce Taif'e gelip bir ay onlara nasihat etmişti. Fakat Taifliler alemlerin efendisine görülmedik işkence ve zulümlerde bulunmuşlardı. Hatta mübarek ayaklarını kan içinde bırakmışlardı. Efendimiz burada Zeyb bin Harise Hazretleri ile hayatının en acıklı ve en ızdıraplı günlerini yaşamıştı. Sevgili peygamberimiz Halit bin Velid Hazretlerini önden gönderdi. Şanda eshabıyla kendileri arkadan Taif önlerine geldiler. Sakif kabilesi muhkem olan kalelerine önceden bol miktarda yiyecek depo etmişlerdi. Eshâb-ı geldiğini görünce, kapıları kapatıp, savunmaya geçtiler. Kalenin yakınlarına kadar sokulan mücahitlere ok atışlarıyla karşılık veriyorlardı. Ve savaş, bu şekilde devam ediyordu. Taifliler, bir türlü kaleden çıkıp da, meydanda göğüs göğüse çarpışmaya cesaret edemiyorlardı. Eshab-ı Kiram'dan bazıları kalenin içine mancınıkla taş atılmasını teklif ettiler. Peygamber Efendimiz uygun görüp mancınıklar yaptırdı. Onlarla müşriklere taş attırarak muhasaraya devam etti. Eshab-ı Kiram canla başla uğraşıyor, bir an önce kaleyi fethetmeye çalışıyorlardı. Bu arada 14 sahabi. Şehadet mertebesine kavuşmuştu. Fakat, Kalenin çok muhkem olması, Fethi engelliyordu. Muhasaranın 20. gününe doğru, Bir gece, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rüyasında, Kendisine hediye edilen bir kap dolusu tereyağının, Bir horoz tarafından gagalanıp, Yere döküldüğünü gördü. Bunu, Taif'in, bu sene fethedilmeyeceğine yorarak muhasara'yı kaldırdı. Merhamet deryası olan sevgili Peygamberimiz bundan sekiz sene önce kendisine eziyet eden taifliler için izin verirsen şu dağları başına çevireyim diyen meleğe ben alemlere rahmet olarak gönderildim. İstediğim tek şey Allahü Teala'nın bu müşriklerin zulmünden, Hak hiçbir ortak koşmaksızın, ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarılması, buyurmuştu. Şimdiden merhamet buyurup, Ya Rabbi, sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir, diye dua ediyordu. habîb ve Ekrem Efendimiz, esâbıyla Taif'ten ayrılıp, Huneyn'de ele geçirilen esirlerle, ganimetlerin toplandığı cirhaneye geldi. Altı bin esirin yanı sıra, 20 binden ziyade büyük ve kırk binden ziyade de, küçük baş hayvanla hesapsız zinet eşyası ganimet alınmıştı. Onları, hak sahibi mücahitlere paylaştırmıştı. O sırada, Hevazin kabilesinden bir heyetin, huzura kabul edilmek için, İstirhamda bulundukları öğrenildi. Sevgili Peygamberimiz onları kabul etti. Heyet Hevazin kabilesinin toptan Müslüman olduğunu bildirince, alemlerin efendisi çok memnun olmuşlardı. Bunun üzerine kendisine düşen esirleri derhal azad edip geri verdi. Eshâb-ı Kiram da aynı şekilde sevgili Peygamberimizi takip etti. Resulullah Efendimizin bir merhameti, bir anda altı bin esirin hürriyetine kavuşmasına sebep olmuştu. Bu haber, Taif'e sığınan Hevazin kabilesinin reisi, Malik bin Avf'a bulaştırıldığında, o da gelip Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz, onu ihsanlara boğmuştu. Artık burada yapılacak iş kalmamıştı. Kainatın sultanı her zaman olduğu gibi muzaffer olarak eshabıyla Mekke'ye döndü. Attab bin Esidi Mekke'ye vali yaptı. Muaz bin Cebel Hazretlerini de din işlerini öğretmek için bıraktı. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf edip umresini yaptıktan sonra şanlı eshabıyla tekrar Medine'nin yolunu tuttular. Bir sene sonra Taifliler Müslüman olmak için, altı kişilik bir heyeti, Medine'ye, sevgili Peygamberimizin huzuruna gönderdiler. Âlemlerin efendisi, bir sene önce Taif'ten ayrılırken, Yarabbi, Sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir, diye dua etmişti. İşte şimdi Sakifliler, Müslüman olmak için gelmişlerdi. Resul Ekrem Efendimiz onların Müslüman olmalarına çok sevinip kendilerine bazı imtiyazlar verip Taif'e gönderdi. Başlarına Osman bin Ebi'l-As Hazretlerini vali tayin eyledi. Tebük seferi. Server-i Âlem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra Çeşitli devletlere elçiler gönderip onları İslam'a davet eyledi. Umman, Bahreyn hükümdarları tebasıyla Müslüman olmakla şereflendiler. Ayrıca birçok kabilelerden heyetler gelerek alemlerin efendisine tabi olduklarını bildirdiler ve saadete kavuştular. Artık İslamiyet büyük bir hızla yayılıyordu. Çevre kabilelere, devletlere, dinin esaslarını öğretmek üzere muallimler, onları idare etmek için valiler gönderiliyordu. Hicretin dokuzuncu senesinde, Medine, Müslüman olan heyetlerin akınına uğradı. Hicretin dokuzuncu senesinin, Recep ayıydı. Bir gün, Resulullah Efendimiz, hesabına, Bugün Salih bir kardeşiniz vefat eyledi. Kalkınız onun namazını kılınız buyurdu. Peygamber Efendimiz imam olup gayip cenaze namazını kıldırdı. Sonra buyurdular ki kardeşiniz Necashi Eshame için Allahü Teala'dan mağfiret talep ettik. Bir müddet sonra Habeşistan'dan gelen haberde Necaşî Eshamen'in vefat ettiği öğrenildi. Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kıldırdığı güne rastlıyordu. İslamiyet'in Arap Yarımadası'nda hızla yayıldığı bu dokuzuncu senede, İslam devletini kıskanan ve büyümesini engellemek isteyen Bizans İmparatoru Heraklius'a Hristiyan Araplar, şu peygamberlik davasıyla ortaya çıkmış bulunan kişi vefat etti. Müslümanlar şimdi kıtlık ve yokluk içindeler. Eğer onları dinine çevirmek istiyorsan şimdi tam sırasıdır. Diye mektup yazdılar. Bu mektup üzerine Heraklius 40 bin kişilik bir orduyu Kubad'ın komandasında Müslümanlarla savaşmak için yola çıkardı. Bu durumu haber alan Fahri Kainat Efendimiz eshabını toplayarak harbe hazırlanmalarına emir buyurdu. O sene kuraklık olduğundan, sahabiler, maddi yönden büyük bir darlık içinde bulunuyorlardı. Sadece ticaret yapanların durumu biraz iyiydi. Peygamber Efendimiz, eshabının harbe katılacak olan askerin teçhizatı için, mali yardımda bulunmalarını da arzu buyurmuşlardı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bu arzuları, sahabileri harekete geçirdi. Herkes elinde avucunda ne varsa getiriyor, malı ve canıyla cihada hazırlanmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimizin mağara arkadaşı Hazreti Bekr malının tamamını getirmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz "Aile efradına ne bıraktın ya Ebu Bekir?" buyurunca o "Allahü Teala'ye ve Resulü'ne bıraktım." Diye cevap vermiştir. hazret Ömer, malının yarısını yardım olarak getirmiş. Peygamber efendimiz ona da, Ailene ne bıraktın ya Ömer? Diye sual edince, Getirdiklerim kadar bıraktım. Diye cevap vermiş. Peygamber efendimiz de, İkinizin arasındaki fark, Sözleriniz arasındaki fark gibidir. Buyurmuştur. Bunun üzerine hazret Ömer, Anam babam sana feda olsun ya Eba Bekr. Hayır yolundaki bütün yarışlarda beni geçiyorsun. Artık hiçbir şeyde seni geçemeyeceğimi iyice anladım, diyerek onu takdir etmişti. Eshâb-ı gücü yettiği kadar yardım etmeye çalışıyordu. Fakat münafıklar, siz gösteriş için veriyorsunuz diye, Esabı ı Kiram'la alay ediyordu. Peygamber Efendimiz "Kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet günü Allahü Teala katında onun lehinde şahitlik yapacaktır." buyurdu. Peygamber Efendimizin mübarek sözleri üzerine müminler daha fazla yardım etmeye başladılar. Hazreti Osman bin Affan Ordunun üçte birini teçhiz etti. Böylece Müslümanların en fazla yardım edeni oldu. Hazreti Osman ordunun ihtiyaçlarını o şekilde karşılamıştı ki su tulumlarını tamir ederken kullanacakları çuvaldızı bile koymayı ihmal etmemişti. Onun bu yardımı üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bugünden sonra. Osman'a günah yazılmaz, buyurdu. Maddi durumu çok zayıf olan sahabilerden biri de, cihada yardım sevabına kavuşmak için, o gece sabaha kadar bir hurma bahçesinde su çekmiş, kazandığı hurmayı Peygamber Efendimiz'e getirmiş ve, Ya Resûlallah, Rabbimin rızasına kazanmak için elimde olanı getirdim. Kabul buyurunuz, demişti. Müslüman erkekler, ellerinden geldiği kadar yardıma çalışırken, kadınlar da bu yolda kendilerine düşen vazifeyi hakkıyla yapıyorlardı. Tebük seferine hazırlandıkları zaman, Müslümanlar çok sıkıntılı bir zamandaydılar. Kıtlık öyle şiddetliydi ki, elinde avucunda bir şeyi kalmayan eshab-ı kiramdan pek çok kimseler, Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, ya Resûlallah, yaya kaldık, yiyecek bir şeyimiz de yok, bu gazada sizden ayrılmayıp, cihad sevabına kavuşmak isteriz, diyorlardı. Sevgili Peygamberimiz, onlara, kendilerini bindirecek bir şeyi kalmadığını üzülerek bildiriyorlardı. Bir defasında, Salim bin Umeyr, Abdullah bin Mugaffel, Ebu Leyla Mazini, Ulbe bin Zeyd, Amr bin Hümam, Heremi bin Abdullah, İrbat bin Sariye, sevgili Peygamberimizin huzuruna gelerek, aynı dilekte bulunmuşlardı. Efendimiz de onlara büyük bir üzüntü içinde, ''Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum.'' buyurunca, onlar, Peygamber Efendimizden ayrı kalmak ve cihada katılamamanın verdiği üzüntüyle, ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Allahü Teala şu ayeti kerimeyi gönderdi. Mealen bir de o kimselere günah yoktur ki kendilerini bindirip savaşa sevk edesin diye sana geldikleri zaman onlara sizi bindirecek bir hayvan bulamıyorum demiştin. Bu uğurda sarf edecekleri şeyi bulamadıklarından dolayı Kederlerinden gözleri yaş döke, döke döke döndüler. Tövbe Suresi 92. buyuruluyordu. Sonunda onları da Hazreti Abbasla Hazreti Osman gazaya hazırladılar. Hazırlık tamamlanınca Peygamber Efendimiz orduyu Seniye Tülveda'da topladı. Gazaya katılmayan yok denecek kadar azdı. Resûl-ü Ekrem Efendimiz, orduyu toplayıp, harekete karar verince, Muhammed bin Mesleme'yi, Medine'de kendi yerine bıraktı. Sefere başlayacağı sırada, Peygamber Efendimiz, yanınıza fazla ayakkabı alınız, yedek ayakkabınız bulunduğu müddetçe, sıkıntı çekmezsiniz, buyurdu. Ordu hareket ettiği zaman, münafıkların başı Abdullah bin Übey, Müslümanları korkutmak için olmayacak söz söyledi. Hatta yemin ederim ki sanki onu ve hesabını ikişer ikişer iplere bağlanmış halde görür gibi oluyorum diyordu. Fakat bu sözlere eshab-ı kiram hiç aldırış etmiyor, cihada katılma aşkı gittikçe artıyordu. Bunu gören münafıklar kahroluyorlardı. Resulullah Efendimiz, senîyet tül vedadan Tebük'e hareket edeceği zaman, ordunun bayraklarını ve sancaklarını açtırdı. En büyük sancağı, Hazreti Ebu Bekre, en büyük bayrağı da Zübeyr bin Avvam hazretlerine vermişti. Evs kabilesinin bayrağını, Üseyd bin Hudayr'a, Hazreç kabilesinin sancağını, Ebu Dücane'ye verdi. Peygamber Efendimizin komandasındaki esabı kiramın sayısı 10 bin şuvari olmak üzere 30 bin kişiydi. Sağ kol komandanlığına Hazreti Talha bin Ubeydullah, sol kola da Abdurrahman bin Avf hazretleri tayin edildi. Şanlı sahabiler, pek sıcak bir havada ve Peygamberlerinin komandası altında harekete geçtiler. Başlarında Allahü Teala'nın habibi olduktan sonra yiyecek ve içeceklerinin olmaması onları yollarından döndüremez, gidecekleri yolun uzaklığı, düşman askerlerinin çokluğu da gözlerini korkutamazdı. Bu halde her yere gidilirdi. Sevgili Peygamberimiz ve kahraman sahabiler her konak yerinde bir müddet istirahatten sonra tekrar yollarına devam ediyorlardı. 8. konak yerleri Salih aleyhisselam'ın kavminin helak edildiği Hicr'di. Peygamberlerinin emrini dinlemedikleri için Allahü Teala şiddetli bir sayha yani ses ile onları helak etmişti. Kainatın sultanı hesabına bu gece kuvvetli ve ters istikametten bir fırtına esecektir. Kimse yanında arkadaşı olmadıkça ayağa kalkmasın. Herkes devesinin dizini bağlasın. Burası azap inen yerdir. Kimse bu sudan içmesin ve abdest almasın.'' buyurdular. Herkes bu emre uydu. Gece çıkan kuvvetli bir fırtına, her tarafı alt üst etmeye başladı. Bu sırada, devesini bağlamayı ihmal eden biri, aramak için tek başına ayağa kalktığında, fırtınaya kapılarak sürüklenip, tay dağının eteklerine atıldı. Birisi de çok sıkışmıştı. Abdest bozmak için gittiği yerde, hunak denilen hastalığa yakalandı. Peygamber efendimizin dua buyurmasıyla, yeniden sıhhate kavuştu. O sabah, su kaplarında, hiç su kalmamıştı. Susuzluktan herkes, ölecek hale gelmişti. Münafıklar bunu fırsat bilip Muhammed gerçekten peygamber olsaydı dua edip yağmur yağdırırdı diye fitne çıkarmaya yeltendiler. Durum alemlerin efendisine arz edildiğinde mübarek ellerini kaldırdılar ve Allahü Teala'ya yağmur ihsan etmesi için yalvardılar. Sıcak ve bulutsuz bir havada Derhal yağmur bulutları peyda oldu. Şiddetli bir yağmur başladı. Herkes kaplarını doldurarak abdest alıp hayvanları suladı. Yağmur durup bulutlar dağılınca yağmurun yalnız ordunun üzerine yağdığı görülmüştü. Sevgili peygamberimiz ve sahabiler tekbir getirdiler. Allahü u hamdettiler. hamd ettiler. Münafıklara da Artık bir özrünüz kalmadı. Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edin ve salih bir Müslüman olun dediler. Fakat hayasız münafıklar ne olmuş ki bir bulut geçerken yağdı ve gitti diye karşılık verdiler. Açlık da son haddine gelmişti. Öyle ki bir hurmayı iki kişi bölüşür vaziyete düşmüşlerdi. Şiddetli sıcağa çekilen açlık ve susuzluğa rağmen tebük'e yaklaşılmıştı. Habib Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yarın inşallah kuşluk vaktinde tebük kaynağına varacaksınız. Ben gelinceye kadar o suya el uzatmayınız buyurdular. Ertesi gün oraya vardılar. Kaynağın suyu oldukça azdı. Sevgili Peygamberimiz o sudan bir kaba koydurdular ve içine mübarek elini sokup dua ettiler. Sonra kaynağı döktüler. Sular bir anda kabarıp çoğaldı. Otuz bin kişilik İslam ordusu içtiği halde hiç eksilmedi. Sonradan fahri Ainat efendimizin bir mucizesi olan bu su ile her taraf sulandı. O bölge, Yem bir sahra olup bereketlerle dolup taştı. Resul Ekrem Efendimiz şanlı hesabıyla Tebük'e geldiklerinde Bizanslılarla Amile, Lahm ve Cüzam gibi Hristiyanlaştırılmış Arap kabilelerinden müteşekkil Rum ordularını karşılarında bulamadılar. Mut'ta bin mücahide karşı 100 bin kişilik Rum ordusu mağlup olmuştu. Şimdi ise karşılarında otuz bin mücahid vardı. Ve komutanları, kainatın efendisiydi. Rumlar, sevgili peygamberimizin kahraman hesabını toplayıp geldiğini duyunca, her biri kaçacak yer aramışlardı. Resulullah efendimiz, hesabıyla istişare ederek, Tebük'ten öte gitmediler. Bu sırada, o bölgede oturan bazı kabileler ve devletler, İslam ordusunun geldiğini işitmişlerdi. Korkularından, Peygamber Efendimiz'e birer heyet gönderip, cizye vermek üzere eman dilediler. Peygamber Efendimiz, merhamet buyurup, tekliflerini kabul eyledi ve her biriyle ayrı ayrı antlaşma maddeleri yazılarak, emniyette oldukları söylendi. Tuzak Serveri i Kainat, Aleyhi Efdal-u Salavat Efendimiz, 20 güne yakın düşmanı bekledi. Tebükte esabı kiramıyla nice sohbetler edip, gönüllerini nur deryasıyla yıkadı. Mübarek kalbinden fışkıran feyz ve bereketleri onların kalplerine akıttı. Yaptığı benzeri bulunmaz sohbetlerinden birinde buyurdu ki, İnsanların en iyisini ve şereflisini size haber vereyim mi? Eshâb-ı kirâm, veriniz ya Resûlallah, dediler. Bunun üzerine, insanların hayırlısı, atının veya devesinin sırtında, yahut iki ayağının üzerinde, son nefesine kadar Allahü u Teâlâ'nın yolunda çalışan kimsedir. İnsanların kötüsü de, Allahü Teala'nın kitabını okuyup ondan hiç faydalanamayan azgın kimsedir buyurdu. Şehitlik hakkında soran bir kimseye de varlığımı yedi kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki şehitler kıyamet günü kılıçları boyunlarında asılı olarak gelecekler. Nurdan minberlerin üzerine oturacaklardır buyurdular. Tebük'ten Medine'ye dönmek için hazırlıklar yapıldığı bir sıra açlıktan dayanılamayacak hale gelen sahabiler, durumlarını Peygamber Efendimize arz ettiler. Resulullah Efendimiz onların artakalan yemeklerini bir deri yaygı üzerine toplattı. Bunlar küçük bir tencereyi zor doldurdu. Server-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdestini tazeleyip iki rekat namaz kıldı. Mübarek ellerini açıp, yiyeceklerin bereketli olması için dua eylediler. Sonra eshabına kablarını getirmelerini emrettiler. Koca orduda hiçbir kap boş bırakılmayacak şekilde dolduruldu. Ayrıca, bütün mücahitler doyuncaya kadar yedikleri halde, sofradaki yiyeceklerin hiç eksilmediği görüldü. Mücahitler Tebük'ten ayrılıp, Medine'nin yolunu tutmuşlardı. Bir gece münafıklar, ilerideki dar geçitte, sevgili peygamberimize tuzak kurup öldürmek üzere aralarında anlaştılar ve pusuda beklemeye başladılar. Peygamber Efendimizin devesinin yularını Ammar bin Yaser hazretleri çekiyor, arkasında da Hazreti Huzeyfe bin Yaman geliyordu. Münafıkların anlaşıp suikast tertib ettiklerini Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz oraya yaklaşınca bu münafık grubu yüzlerini maskeleyerek hücuma geçtiler. Hazreti Huzeyfe, ey Allahü Teala'nın düşmanları diyerek elindeki sopayla münafıklara ve hayvanlarına vurmaya başladı. Bu bağırıp çağırmadan korkan 12 münafık derhal askerlerinin arasına karıştılar. Rasulullah Efendimiz onların isimlerini Hazreti Huzeyfe'ye bildirdi ve başkalarına söylememesini tembih etti. Hadiseyi işiterek huzura gelen Üseyd bin Hudayr hazretleri, Peygamber efendimize, Canım sana feda olsun ya Rasulallah, Onları bana bildir de, Başlarını size getireyim, Diyerek çok yalvardı. Fakat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müsaade etmedi. Mescid-i Dırar Nihayet, Sevgili Peygamberimiz ve kahraman hesabı. Bizansların gözünü korkutmuş, mukavemetlerini kırmış olarak, nurlu Medine'ye yaklaşmışlardı. Kainatın sultanı, Medine'ye çok yakın olan Zievan evan denilen yerde, eshabına konaklamalarını emretti. Sahabiler dinlenirken, birkaç münafık, sevgili peygamberimize gelip, Mescid-i Dırar'a teşrif etmesini istedi. Mescid-i Kuba'da bulunuyordu. Rasulullah Efendimiz, Medine'ye hicrete esnasında, Kuba'da yaptırdığı ilk mescidin karşısına, münafıklar tarafından yapılmıştı. Sevgili Peygamberimiz, esabıyla Tebük'e giderken, münafıklar huzura gelip, Ya Rasûlallah, yeni bir mescid yaptık. Teşrif edip, bize namaz kıldırır mısınız? diyerek davet etmişler, fakat sefer halinde olan alemlerin efendisi nasip olursa Tebük'ten dönüşte uğrayabileceklerini buyurmuşlardı. Münafıkların maksadı Müslüman cemaati bölmek, kendi emellerine alet etmek, fitne çıkararak onları birbirlerine düşürmekti. Hatta Bizans askerlerini Medine'ye davet edip bu mescide depo ettikleri silahlarla onlara yardım edeceklerdi. Peygamber Efendimizin orada namaz kılmasını sağlamakla, Mescid-i Dırar'ın mukaddes bir yer olduğu intibaı hâsıl olacaktı. Böylece Müslümanlar, orada namaz kılmak için birbirleriyle yarış edecek ve güya münafıkların ağına düşeceklerdi. Server-i âlem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, münafıkların bu davetini kabul buyurmuş, gitmeye karar vermişti. Allahü Teala Tevbe Suresi'nin 107 ile 108. ayet-i göndererek işin iç yüzünü bildirdi. Bunun üzerine âlemlerin efendisi Malik bin Duhşum ile Asım bin Adiy'e şu halkı zalim olan mescide giriniz, onu yıkınız, yakınız buyurdular. Onlar Akşamla yatsı arasında gidip, binayı ateşe verdiler. Sonra da yıkıp yerle bir ettiler. Münafıklardan hiç ses çıkmadı. Peygamber efendimizin ve şanlı ehsâbının gelmekte olduğunu işiten Medîneliler, derhal toparlanıp, büyük bir heyecanla karşılamaya çıktılar. Sevgili peygamberimizin, Tebük seferi dönüşünden iki ay sonra, münafıkların başı, Abdullah bin Übey öldü. Bundan sonra münafıkların birlikleri bozulup dağıldılar. Böylece sadece münafıkların değil, Arabistan'da müşriklerin ve Yahudilerin de başları ezilmiş, İslam'a karşı durma, engelleme faaliyetleri söndürülmüş oldu. VEDA Haccı. İslamın beş şartından biri olan haç da, Hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı. Nazil olan ayet-i kerime de buyruluyordu ki orada, Kabe'de apaçık alametler İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin gücü yetenlerin o beyti hac ve ziyaret etmesi. Allahü Teala'nın insanlar üzerinde bir hakkıdır, farzıdır. Kim bu farzı inkar ederse şüphesiz ki Allahü Teala bütün alemlerden müstağnidir. Ali İmran suresi 97. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahü Teala'nın bu emrini eshabına bildirdi. O sene Hazreti Ebubekir'i 300 kişilik bir kafileye hac emiri tayin etti. Bu kafilede bulunan eshab-ı kiram Hazreti Ebubekir'in emirliğinde Mekke'ye gitti. Bu sırada Berea e suresinin ilk ayeti kerimeleri nazil oldu. Burada muahede hakkındaki bazı hükümler bildirildi. Sevgili peygamberimiz bunu bildirmek üzere Hazreti Ali'yi de Mekke'ye gönderdi. O zaman Araplar arasında yaygın olan bir geleneğe göre bir anlaşma yapılır veya yapılmış bir antlaşma bozulursa bunu bizzat yapan veya onun tayin ettiği bir akrabası ilan ederdi. Peygamber Efendimiz bu iş için Hazreti Ali'yi hac kafilesinin ardından Mekke'ye gönderdi. Hazreti Ali kafileye yetişip birlikte Mekke'ye girdiler. Hazreti Ebu Bekr, bir hutbe okudu ve hac ibadetini anlattı. Eshab-ı Kiram aleyhimir rıdvan, öğretilen esaslara göre hac yaptılar. Hac ibadeti eda edilirken Hazreti Ali de Mina'da Cemre-i Akabe denilen yerde bir hutbe okudu. Bu hutbesinde Ey insanlar! Beni size Resulullah gönderdi, diyerek söze başladı ve Bera'e suresinin ilk ayeti i kerimesini okudu. Bundan sonra, ben size dört şeyi bildirmeye memurum, dedi. Bu dört husus şunlar idi. 1- Mü'minlerden başka hiç kimse cennete giremez. 2 Bu seneden sonra hiçbir müşrik Kabeye yaklaşamayacak. 3. Hiçbir kimse Kabeyi çıplak tavaf etmeyecek. O zaman müşrikler Kabeyi çıplak oldukları halde tavaf ederlerdi. 4. Her kimin Resulullah ile antlaşması varsa müddeti bitinceye kadar muteber olacak. Bunun dışındakilere, Dört ay mühlet tanınmıştır. Bundan sonra hiçbir müşrik için ahd ve himaye yoktur. O günden sonra hiçbir müşrik kabe'ye gelmedi ve hiç kimse çıplak olarak kabe'yi tavaf etmedi. Bu hususlar bildirildikten sonra müşriklerden çoğu Müslüman oldu. Hac farizası yerine getirildikten sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ali Yanlarındaki eşhabı kiramla Medine'ye döndüler. Hicretin 10. yılında İslamiyet bütün Arap Yarımadası'na yayıldı. Arabistan'ın her tarafından insanlar Medine'ye geliyor, Müslüman olmakla şereflenmek, ebedi saadete kavuşmak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Artık Arabistan'da Müslümanlara karşı koyacak hiçbir kuvvet kalmamış İslamiyet her tarafa hakim olmuştu. Sadece bazı Yahudi ve Hristiyan kabileleri Müslüman olmamıştı. Sevgili Peygamberimiz Hicretin onuncu yılında Halit bin Velidi 400 mücavhidle Yemen civarında bulunan Haris bin Kabullerini İslam'a davet etmek üzere gönderdi. Halit bin Velid Hazretleri Resulullah Efendimizin emri üzerine bu kabileyi üç gün üst üste İslam'a davet etti. Onlar da davete icabet ederek Müslüman oldular. Yine bu yıl da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Necran'da Hristiyanlarla sulh antlaşması yaptı. Bunlardan bazıları daha sonra kendiliklerinden Müslüman oldu. Aynı yıl Hazreti Ali de ashab-ı kiramdan 300 kişiyle birlikte Yemen'de bulunan Medleç kabilesini İslam'a davet etmek için gönderildi. Önce karşı çıkmalarına rağmen daha sonra Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz bu sene İslam'ın yayıldığı bütün beldelere valiler ve zekat toplamak üzere görevliler, amil, saî gönderdi. Hicretin onuncu senesinde, Peygamber Efendimiz, haç için hazırlanıp, Medine'deki Müslümanlara da haç için hazırlanmalarına emir buyurdu. Medine dışında bulunanlara da haber gönderdi. Bunun üzerine binlerce Müslüman, Medine'de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca, sevgili Peygamberimiz, Zilkade ayının yirmi günü, kırk bin kişilik bir kafileyle ile, Öğle namazından sonra Medine'den hareket etti. Server-i Kainat Efendimiz: Ey Allah'ım! Bunu bana içinde riya, gösteriş ve şöhret bulunmayan, mebrur ve makbul bir hac kıl diyerek dua iletti. İhrama girip Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesiyle yüksek sesle telbiye getirmeye başladı. Buna esâb-ı da katılınca, yer-gök telbiye nidalarıyla inlemeye başladı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk! Lebbeyk! Lâ şerîke leke lebbeyk! İnnel hamde ve nîmete leke vel mülk! la şerîke Sevgili Peygamberimiz, kesilmek üzere yüz kurbanlık deve götürdü on gün süren yolculuktan sonra, Zilhicce'nin dördüncü günü, Mekke'ye vardılar. Yemen'den ve diğer beldelerden, haç yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla, Müslümanların sayısı, 124 bini aştı. Sevgili Peygamberimiz, Zilhicce'nin sekizinci günü, Mina'ya, dokuzuncu, Arefe günü, Arafat'a gittiler. Arafat vadisinin ortasında, öğleden sonra, Kusva adındaki devesinin üstünde veda hutbesini okuyup esabı kiramla vedalaştılar. Veda hutbesi, ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Eshabım,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 Allahü Teala'nın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Eshabım cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcaoğlu Rebiya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Harp edebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu Kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri bir ayı, öbür sene haram olarak ilan ederler. Cenabı ı Hakk'ın helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Onlar Allahü Teala'nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram mı ederler?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 Küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahü Teala'dan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allahü Teala'nın emaneti olarak aldınız.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 Razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Ey mü'minler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça, Yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allahü Teala'nın kitabı Kur'an'ı Kerim'dir. Başka rivayetlerde Sünnet'im ve ehlibeytim diye de bildirilmiştir. Ey müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Eshabım! Nefsinize, kendinize zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.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 efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör Allahü Teala'nın gazabına meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ile şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz takvası çok olanınızdır. Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Eshab-ı Kiram Allahü Teala'nın dinini tebliğ ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şahadet ederiz dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz mübarek şahadet parmağını kaldırarak cemaat üzerine indirdiler ve ŞAHİD OL YÂRAB! ŞAHİD OL YÂRAB! ŞAHİD OL YÂRAB! Buyurdular. Sevgili Peygamberimiz, Veda hutbesini okuduğu gün, Maide Suresinin, Bugün dininizi sizin için ikmale eyledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak, İslamiyeti vermekle razı oldum. Mealindeki üçüncü ayet-i kerimesin hazir oldu. Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeyi ı kiram okuyunca Hazreti Ebu Bekr ağlamaya başladı. Eshabı kiram ağlamasının sebebini sorunca bu ayet-i kerime. Resulullah'ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum." buyurdu. Resulullah efendimiz Mekke'de 10 gün kalıp veda haccını yaptı ve veda tavafını yaparak Medine'ye döndü. Veda haccından sonra eshab-ı kiram geldikleri yerlere gidip Resulullah'ın bildirdiği ve emrettiği şeyleri oralarda anlattılar. Hicretin 10. yılında vuku bulan bir hadise de peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkmasıdır. Bunlardan birisi Yemen'de ortaya çıkan Esved-i Sevgili Peygamberimizin emri üzerine Esved-i Yemen'deki Müslümanlar tarafından evinde öldürüldü. Diğeri Müseyleme Tülkezzab'tır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti i Bekr, Müseyleme üzerine, Halid bin Velid komandasında bir ordu gönderdi. Müseyleme, Vahşi, Radıyallahu anh tarafından öldürüldü. Gınayı sevmeyip, fakrı severdi, fahre ederdi hem. Kılıp miskinleri kendine ihvan ol keremkânı. Yamalıklar dikip, Esvabına nalin giyip dahi varıp her hastaya eylerdi derman ol keremkanı. Hem ehlibeytinin beytinin hizmetlerin bizzat ederdi hoş, kamu müşkillere eylerdi asan ol keremkanı. Eğer hubzi şairü ü mercimek çorbası ekli için olun sadavet olurdu o mihman ol keremkanı binerdi geh deve geh at ve geh katır gehi merkep yalın ayak yürürdü kah o sultan ol keremkanı